na nesdiya allah amma tawfiqiyat la billah al ala allah ala tabib allah ala allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك رب ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رجلا من أمتي هوا في النار فجاءته دموع هلتي فكابها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار فرأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه İnafiz hadis Sadık ve Resulullah Fîmâ kâd Evke mâ kâd Nebiyyü sallallâhu teâlâ Aleyhi ve sellem Allahü Teala ve tekaddes Hazretleri Bu yaz gecesinde Seri yerlerde Keş yapmayı bırakıp da Burada Bu Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifini dinlemek üzere kendiniz için sizden razı olsun. Bu büyük bir duadır. Allah razı olsun demek bütün nimetlerini versin demektir. Çünkü Allah razı olduğu kuluna azap etmez. Allah Teala bir kulundan bir sefer razı oldu ise bir daha ona asla gazap etmez. allah Teala'nın işleri bizim işlerimize benzemez. Biz şimdi razı oluruz, birazdan kızarız. Şimdi memnun oluruz, sonra vazgeçeriz. Yaklaştırdığımızı uzaklaştırırız. Bizim işlerimizde ayar olmaz. Ama Mevla razı oldu mu bir daha gazap olmaz. İnşallah bu gece bir dua aldınız. Burada bulunanlar, kadın erkek cemaatimizden, yolda gelenlerde bu duayı hak olsun inşallah. Şimdi tabii geliyorlar bir yandan. fakat tabii geç kalındığı için biz de o kadar geç efendim bekleyemiyoruz. On için başlamak durumunda kalıyoruz ama Rabbim duyalarda ortak etsin inşallah. Mevlazan etmez. Şimdi geçen dersten bir hadis-i şerif başlamıştık hatta iki ders evvelden. Hatırlıyor musunuz? Yarıda kaldık, yarıda kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla Teala tarafından ona gösterildi. Neler gösterildi? Ümmetinin halleri, dünyadaki halleri, ahiretteki halleri, sırattaki halleri, kabirdeki halleri, mahşerdeki halleri gösterildi. O da bunları bize bildirdi. Niye bildirdi? Tecbir alalım diyor. Bu bize alakadar etmeseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i bunu duyurur muydu? Duyurmaz. Peki sahabe-i bize bunu nakleden miydi? Etmezdi. Demek ki bize alakadar eden bir mesele olduğu için bu hadis-i şerif bize ulaştı. Allah ulaştıranlardan razı olsun. Bu kadar eserler verildi. Bu hadis-i şerifi işte en son bizim aldığımız kaynak efendim İmam-ı Suyulti Hazretlerinin Cami-i hadislerinden Nebhane Hazretlerinin Fethül bir isimli eseri var. Bunlardan biz tabi almışız ama onlar birbirinden birbirinden bu hadis-i şerifi naklede ede bize kadar geldi. Şimdi biz kıymet bilenlerden olalım. Madem ki bu haberleri duymak nasip oldu inşallah muciye amel etmekte nasip olur. Madem ki cehennemden kurtarıcı ameller bize duyuruldu, inşallah cehennemden kurtulmak da nasip olur. Çünkü ne de? Zaten allah Teala kurtarmak istemediğine bu haberleri duyurtmaz. Duyursa bile onların imanı artmaz. Hatta inkarları artar. İmansızın birine bunu anlasa, efendim, iman etmedikten sonra nasibi olmaz. Ama biz imanlı olduğumuz için peşin nasibimiz var. İnşallah sizler meraklı insanlarsınız. Efendim, hevesli insanlarsınız. Allah rızası için bir faaliyet yapıyorsunuz, bir hareket yapıyorsunuz, nerelerden kalkıyorsunuz, geliyorsunuz. Mevla da size kurtuluş çarelerini öğretiyor, dinletiyor. İnşallah bu gösteriyor ki... Bizim yaratıldığımız efendim gayemiz cennete ulaşmak olacak inşallah. Allah teala kimi kullarını cennete gitmek üzere yarattı, kimi kullarını cehenneme göndermek üzere yarattı. Şimdi biz cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz? Bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama şu anda burada bulunmamız ne delale ediyor? Burada cennet bahçesidir. Kimin beyanıyla? Muhbir-i Sadık, hiçbir yalanı çıkmamış doğru haberci Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla. İzlediğiniz için bir cenneti ı cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin. Ya Resulallah bir dünyadayız, cennet bahçelerine nereden uğrayacağız? Gâle mecalisul ilim buyurdu ki ilim meclisleri cennet bahçeleridir dünyada öyle bir yere rastlarsanız istifade edin şimdi bir insan burada yemin etse vallahi ben cennet bahçesindeyim aynı ahiretteki cennet bahçesi var ya cennete girilecek inşallah bize de nasip olursa ahiretteki cennet bahçesi neyse peki Medine-i Cünevvere'de Ravza-i Mutahara diyoruz Ravza-i Mutahara aslında Mescid-i Nebevi'nin tamamı değil. Mescid-i Nebevi ne demek? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in camisi demek. Evvelce o bu kadar büyük değildi. Ama ne buyuruyor? مَا بَيْنَ بَيْكِ وَمَنْ بَرِيْ وَمَنْ بَرِيْ وَرَوْضَ زُمْرِي Benim evim şimdi yattığı yer, Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem, kabri şerifinde yattığı yer evidir. Ayşe annemizin hücresinde yatıyor. Benim evimle minberi de şimdi durduğu yerdedir. O minber aynı minber değildir ama yeri aynı yerdir. <gülüyor> evimle minberimin arası nedir diyor buyuruyor. Cennet bahçelerinde bir bahçedir. Oraya ne diyoruz? Ravza. Ne demek Ravza? Bahçe. Efendim? cennet ravzası bahçesi ravzayı mutahara diyoruz ama onun dışında minberden ileri kalan öne geçen geri kalan sağı solu onun yüz misli mescid büyük şimdi çok büyüdü diyor mescid yine buyuruyordu ki sallallahu aleyhi ve sellem benim bu mescidim sana'ya kadar uzatılsa sana neresi sana hemen. Yemen Yemen'in başkenti nere sana'ya buyuruyor ki benim bu mescidim san a'ya kadar uzatılsa yine mescidimdir. Yani ne demek ilaveler olup da cemaat sığmayıtla mescit genişletilirse fazilet ve sevap fark etmez. O mescikte kılınan cemaatle kılman başka yerde kılmandan biri rivayet bin namaz, biri rivayet on bin namaz üstündür. O faziletler mescidin her tarafında vardır ama Cennet bahçesi, yani ahiretteki cennetin bir parçası cennetten gelmiş oraya konmuş, cennetten alınmış, o bölgeye yerleştirilmiş olan Ravza cennet bahçesi, Efendim, nerededir, eliyle minberinin arasındadır, oranın halılarını ne yapıyorlar? He yeşil yapıyorlar. Orası çok küçük bir bölümdür. Küçük dediğimiz tabii ki 50-60 kişi falan var. 70-80 ama o izdihama göre, yüz binlerceye, hutsarca göre tabii küçük kalıyor. Onun için çok da geniş, rahat imkan yok orada. Şimdi nasıl ki evimle min arası cennet bahçesini buyuruyor. İlim meclisleri içinde aynı hadisi buyuruyor. Cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin. Onun için biz şimdi vallahi cennet bahçesindeyiz diye yemin edecek başımız ağrıyor mı? Ağrımaz. Yalan olur mu? Olmaz. Ne biliyoruz? Hadisi şerif var. Sahihtir. Biz bu hadisi şerife dayanarak buraya cennet bahçesi deme imkanına sahibiz. Ne arıyoruz başka? Şimdi Bursa'nın hangi yerinde hangi tepesinde efendim çay içsek, yoğurt yesek he, nerede efendim bulunsak serinlesek, keybetsek etsek bu cennet bahçesinin imkanlarını, faziletlerini, sevaplarını, feyizlerini, bereketlerini bulabilir miyiz? bulamayız o halde Sizden aklınızı yok. Allah aklınızı daim etsin. Evet. Doğru adreslerden ayırmasın. Cennet bahçelerine dünyada koysun ki ahirette de bu böyle çevrildiği zaman buralar ne olacak? Aynı böyle bu meclisler cennet bahçesine ilhak olacak. İnşallah. İçindeki çarşaf pisali bizlerde içinde bulunarak inşallah cennete serperler, saçarlar. İnşallah. Çünkü dünyada cennete girdik. Ama şimdi girmekten daha mühimi nedir? Çıkmamaktır. Çıkmamaktan maksadım nedir? Bu yolu bırakmamak. Bir gelip bir daha gelmeyerek ondan sonra namazı bırakarak, zikri bırakarak, cemaati bırakarak, ilmi bırakarak, sohbeti bırakarak bu cennette devamlı kalınmaz. Onun mesele nedir? Devam sebat istikamettir. Bir gelmekle iki gelmekle olmaz. Bir yaz gelmez. Bak her taraf yeşillenirsek ki yaz geldi diyebilelim. Ne kadar yalancı baharlar geldi geçti. Hep peşinden ne geldi? Yine soğuklar ayazlar geldi dondur. Ama şimdi yaz geldi denebilir artık. Ha? İnşallah tabi belli de olmaz. Bir de bakarsın yarın yine. Burası Türkiye. Bu havalar belli olmaz. Havasına da adamına da akıl ermez yani. Onun için ben tabii kaybı bilmiyorum ama e, bir yaz geldiğinin alameti var. Her taraf yeşillendi. Böyle bir iki çiçek açmakla yaz geldi diyemezdik yani. Onun için birkaç sohbete gelmekle de efendim adama cennetlik denmez. Şimdi yemin ediyorum ki Sizler de Müslümansınız. İmanımıza birbirimizin şahidiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Açâ ve kellah, burası cennet bahçesidir. Biz de cennet bahçesindeyiz. Bunda şüphem yok. Ama çıktıktan sonra ne yaparız? Canımızı bir daha cehenneme satar mıyız? Bu pazarlığı bozar mıyız? Bu işte devam edebilir miyiz? Sonumuz ne olur? Ölmeden evvel son nefes, son hal, akıbet neyle neticelenir? Bu bilgi bende yok. Sizde var mı? Sizde de yok. O zaman biz korkuyu elden bırakmayalım. Nasıl da cennete girdik diyerekten rahatlamayalım. Devam edelim. İnşallah bu yolda sebat edenler sonunda iman ile sene kapamak nasip olacak inşallah. İnşallah. Şimdi buralarda bulunmak saadet alametidir. Saadet demek güzel sonuca ermek yani imanla ölmek demektir. Bu bir alamettir. Ama kesin bir efendim, nas, delil hakkımızda yoktur. Çünkü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ki aşereyim beşere cennetle müjdelenen on kişinin başında gelir. Ebu Bekir fil cenne, Ebu Bekir cennettedir buyuruldu. Böyle olduğu halde hep ağlıyordu. Çok üzülüyor, çok ağlıyordu. Diyorlardı sen cennetle müjdelenmişsin, sen ne ağlıyorsun? Buyuruyordu ki... Ben cennete bir adımımı atsam bile yine korkuyu elden bırakmam. Ya derlerse çok adımını geri. Ama ikinci adımımı da cennete koyabilirsem, yani tam içine girip de kapıyı kapatırsam o zaman daha korkmam. Çünkü Allah buyuruyor, bir defa gireni bir daha çıkartmam. Onun için cennete iki ayağımızı sağlama almadan evvel çok oynamak, gülmek, çok keyif yapmak, köpek atmak akıllı işi değildir. değildir. Bir korkuyu elden bırakmayacağız. Ama şuralarda bulunmaktan da bir müjde çıkarabilir miyiz çıkarırız. İnşallah sonuca delalet eder mi bu? İnşallah sonumuzun güzel olacağına bir işarettir ve dişarettir. İnşallah. Ama... Biliyorsunuz ki kambersiz düğün olmaz. E, buralarda da belki içinde iman olmayan bir adam gelip de dinleyebilir veyahut münafık olur. E, i̇manı açıklar ama kafirliği içinde gizler bizim konuştuğumuz ayetlere hadislere imanı yoktur. O bizim bu müjdemizden ona nasip yoktur. E, biz onu seçebilir miyiz? Çeçemeyiz. Ama ben kendimi biliyorum ki ben elhamdülillah Müslümanım. İçimle dışımla müminim ben. Siz de öylesiniz. Görünüş öyle. Ama herkes kendini daha iyi bilir. İnşallah bir o bakımdan bir müjde alıyoruz buraya gelebilmekten. Sizinle bir araya gelebilmekten bir işaret alıyoruz ama yani korkmak da lazımdır. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabe içerisinde bir adam vardı. Adı Kuzman idi. Kuzman. Uhud muharebesinde çok çatıştı. Kafirlerle çok çarpıştı. Kâinatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onun o hararetli ve ateşli çarpışmasına baktı. her meydanında Uhud muharebesinde Karşı tarafta Mekke müşrikleri var. Onların karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı içerisinde çarpışıyor. Kılıç çekmiş, çok da hareketli cevval, büyük faaliyet gösteriyor. Birisi ne mübarek adansın. Evet, ne güzel cihat ediyorsun kazandın mübarek olsun gibi laflar edince kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu diyene ben onun üzerinde cehennemlik eseri görüyorum o kişi şaştı kaldı dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş konuşmaz ama bu adam çok iyi savaşıyor. Hem de munafıklar geri kaçar. Kendilerini öne koymaz. Bu şimdi bu kadar savaştığına göre nasıl bunu bu cehennemlik olacak? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bildirdiğine göre bu tehallüp etmez, geri kalmaz ama dur ben bunu takip edeceğim. Takip etti. Yedi iki tane kafiri gebertti o. Yedi Mekke müşriğini gebertti. Çok savaş aldı. O arada ben bunu eskiden beri bu kıssayı bilirdim de sonunda da nasıl neticelendi? O kişi takip etti. Baktı ki sonunda bu yara aldı. Yara alınca, yaranın acısına dayanamadı kendisini kendi kılıcına saplayarak intihar etti. E i̇ntihar tabi büyük günahlardandır. Ba'derani avbi nefsi harramca aleyh cenne, kulun bana gelmekte acele etti. Yani kendi kendinin canına kıyan insan acele davranmış olur. Ben de ona cennetimi haram ettim Allah buyuruyor. Onun için intihar edenlerin durumu vahimdir. Ancak cinnet geçirir de, gelirir aklı başından gider de, mazur sayılırsa o başka. Ama aklı başındayken de intihar etmek hakikaten zor iştir. Aklı başında adamın da çok yapacağı iş değil ama aklı başında yaparsa... En büyük günahlardan birini işlemiş olur. Helal olarak bile intikar ederse kafir olur. Haram olduğunu bilerek yaparsa kafir olmaz ama... ...cennet yüzü görmek zor olur. Şimdi... ...ben biliyordum ki... ...bu hadis-i şerifi görmüştüm... ...epey senelerdir biliyorum. Ama intihar ettiği için... ...cehennemlik olduğunu düşünüyordum. Sonra... O sahabi onu takip eden sahabi Resulullah'a gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi eşhedü enneke, Resulullah ben şahitlik ediyorum ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin. Değil Rasulullah de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü ona, buyurdu ki nereden icap etti tazeledin? Dedi ki ya Resulullah sen bir zaman evvel biz bu adamın cihatla git çarpışmasına ve gayretine tahçüp ettik, şaşlık kaldık ve dedi ki mübarek olsun sana cennet, ne kazanırsın? Ne güzel cihad ediyorsun. Sen o zaman buyurdun ki ben onun üzerinde cehennemli keseri görüyorum. Fakat biz buna takip ettik. Senin sözünü takip ettik. Bu adamı ben izledim izledim. Sonunda intihar ettiğine. Vakıf oldum. O zaman anladım ki sen Allah'ın Resulü için önceden Allah sana bildirdi. Gaybı biliyorsun. Allah'ın bildirdiği zaman gaybı bilir. O onun mucizesi. kadarını biliyordum. Ben burasına kadarını biliyordum. Fakat yakında bir ehliyle ilgili bir kitap yazıyorum şimdi. İnşallah önümüzdeki ay geldiğinde getiririm. Bedir'e katılan 313 sahabenin isimleri, Uhud şehitleri, Ashab-ı hem bunlar hakkında malumat hem de bunların isimleri yüzü hürmetine Allah'a dua edenlerin yüzde yüz kabul olduğu için garanti. Sizin de istifade etmeniz için böyle bir eser hazırlıyorum inşallah. Allah tamamına erdirsin dua edin. O kitabı hazırlarken baktım. Kitaplar karıştırıyorum tabi. Bir eserde gördüm ki bir eserde der ki Abdülber Hazretlerinin El İstihab isimli eseridir o. Kıymetli sahabe-i kiram hakkında yazıyor. Bu eserde bu kuzman hakkında şöyle diyor. Şimdi bunun biz suçunu intihar etmek olarak anlıyorduk bugüne kadar. Ne? Bu münafık in. Yani içinde imandan eser yok. Peki nereden anlaşılıyor bu? Şimdi bu kafirlerle savaşıp da birkaç yavru tepelediği zaman sahabeden birisi buna demiş ki: "Hani enle gelecekken sana cennet mübarek olsun." Deyince bu da ne demiş biliyor musun? Nasıl mesela tabirler var ya, efendim, dünya cenneti, efendim, eşek cenneti, affedersiniz bilmem şu cenneti, bu cenneti böyle cennet hakkında bazı dünyada yakıştırılan yerler var. Buna cennet sana mübarek olsun diyene bu da demiş ki, o zaman Medine'de bilinen bir cennet adı verilen bir yerden bahsetmiş. Demiş ki o cennet mi bana mübarek olsun demiş. Bu ne demekmiş? Bu, ben cennete inanmıyorum demekmiş. Şimdi sana cennet mübarek olsun diyorlar adama, adam da diyor ki, hangi cennet diyor, Mersin'deki cennet mi diyor. O Mersin'de bir cennet vadisi varmış, bir de cehennem vadisi varmış, ben görmedim de bana anlattılar. Şimdi adama cennet mübarek olsun diyorlar, adam da ne diyor ki, Mersin'in cenneti mi diyoruz? Ne demek bu? Ben ahiret cennetine ne yapıyorum demek? O zaman da o kişi demiş ki, ya demiş sen bu kadar çarpışıyorsun, en ön safta. kaçmıyorsun, etmiyorsun, e, sen cennete inanmıyor musun? Demiş ki kardeşim Medine'de evim var, bağım var, bahçem var, çoluğum var, çocuğum var, hasep var, nesep var, soy var, itibar var, şimdi Medine Mekkelilerin eline geçsin istemiyorum. Ben ikibarımızı korumak ve çoluk çocuğumu, malımı, mülkümü müdafaa etmek çabasıyla burada en öne geçiyorum. Yoksa benim derdim Allah rızası kazanmak, cennet kazanmak değil demiş. Ben hadisin bu kısmını görmemiştim bugüne kadar. Yeni gördüm. Hemen de yeni görmüşken dedim şunu unuturum sizinle paylaşalım. Aklıma şimdi geldi. Ha bu ne demek? Bu demek ki burası cennet bahçesi dedi. Sizin buna iman etmeniz lazım. Bir insanın buna imanı yoksa, bir insan Allah muhafaza etsin. Efendim, bir insan burada, bulunduğu halde, burası cennet bahçesidir, hadisini duyduğu halde, hoca da uyduruyor, katıyor, karıştırıyor derse, bunun ahirete imanı yok. Çünkü Resulullah'a inanmıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sen burada burayı halı görürsün, duvar görürsün. Ama bunun ahiretteki yeri buranın cennetteki köşk Bu ahirete böylece gider bu meclis. İçindekiler de gider inşallah. Ama sen kuzman gibi başka bir derdin varsa, başka bir niyetin varsa, buraya ne hesapla geldinse ben onu bilir miyim? Bilmiyorum. Allah bilir mi? Bilir. O zaman senin ipliğini pazara Çıkarın, Onun için imanlarımızı Allah'ımıza emanet ediyorum. Sizin de imanlarınızı Rabbi emanet ediyorum. Allah hepimize imanlarımızı bağışlasın. Bu yolda devam sebat versin. Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi tabi yaz sezonunda geceler çok kısalıyor. Efendim, yollar uzaklardan da gelenler vardır. Onun için çok Uzatmak tarafında değilim. Bir hadis-i şerifi inşallah Allah bir mani vermese birkaç cümlesini okuyalım. Bitirebilirsek de bitiririz. Bakalım Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri bizler hakkında neler gösterdi ona Rabbi, o bize neler bildirdi. Biz de size tebnih ediyoruz, duyuruyoruz, ulaştırıyoruz. Rabbim amel etmeyi nasip etsin. Amin. Şimdi ümmeti. ümmetimden bir adam gördüm. Hepimiz o adamlardan biri olabiliriz. Hepimiz onun ümmetindeniz. heva bin Baktım ki hesap, nizan bitti sırattan aşağı cehenneme yuvarlandı. Allah muhafaza bıyısın. Bu hepimizin başına gelebilir mi? Gelebilir yani gelme tehlikesi mevcut mu? Henüz o tehlikeyi geçtik mi? Geçmedik. Peki nasıl gülüyoruz? Nasıl keyif ediyoruz? Nasıl rahat yatıyoruz? Yani önünde böyle bir tehlike olan insanın buna sağlam bir iman ile inanması halinde bizim durumumuzdan daha düşünceli olması lazım. Allah Teala Hazretleri ahiret dertlisi eylesin ve tabi ki biz hiç gülmeyelim demiyoruz ama Kainatın Efendisi'nin şu hadisini sallallahu aleyhi ve sellem nakletmeden geçemiyoruz. لَوْكَ عَلَمُونَ مَا عَلَمُونَ لَبَكَيْتُمْ كَذ۪يرًا يَلَبَّهَيْتُمْ قَل۪يلًا Benim bildiklerimi bilseydiniz, çok ağlardınız. Az gülerdiniz. Çünkü bana Allah gösterdi. Ahirette ne azaplar var. Ben onları gördüğüm için ben gülemiyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere kahkahattı mı? En fazla gülüşü neydi? Tebeşrüm idi ağzla gülüşü mübarek dişleri çıkar. Bu kadar. E çünkü benim bildiklerimi bilmiyorsunuz. Onun için böyle rahat rahat gülüyorsunuz. Çok ağalardınız. Dünya hayatından zevk alamazdınız. Ahiret derdine düşerdiniz. <gülüyor> ya, ölüm gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Bu kadar insanları ahirette kendimizden önce yolluyoruz. Bak 17 yaşında, buraya yazmışlar. 17 yaşında kardeşimiz bir hafta önce vefat etti diyor. 17 değil mi bu? Evet. Yani gençe bakmıyor, yaşlıya bakmıyor, sağlama bakmıyor, hastaya bakmıyor, hasta yaşıyor, sağlam ölüyor, yaşlı duruyor, genç ölüyor. Evet. Ruhuna şehadet istiyorlar. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden abdu ve resulu ya Rabbi şahadetlerimizi kabul etti, dağlar emsali. Her bu kardeşimizin ve bu cemaatimizin geçirdiğimiz olan hediyeleri isaleyle yararla. Şimdi ölümü biliyoruz, gözümüze görüyoruz, insanları kendi elimizde gömüyoruz, kefenliyoruz, Efendim, toprağa indiriyoruz Allah. Im on binlerce yüz binlerce insan bak dünyanın her tarafında şimdi oldu fırtınalar oldu değil mi? Koç çukurları kazmışlar nasıl çukur böyle ucu bucağı çukurun yok ondan sonra dizmişler torbalarla bunlar da bizim gibi insan bizim ne farkımız var dizmişler yirmi bin otuz bin 50 bin rakamlar çok yüksek geçen haftalar oldu dünyanın bir tarafında. Efendim, Çin'de oldu, orada oldu, burada oldu. İsmini bazen hatırlamıyorum bazı yerlerde oldu. Allah imanla önenlere rahmet eylesin. Çünkü Müslümanları da var o bölgelerde. Müslüman olanlar da var. Allah imanla önenlere rahmet eylesin. Yavra rahmet okunur mu? Okunmaz. Sakın sapıklık yapmayın. Ha? Şimdi bazı hocalar bile sapıkmış. Gidiyor bir Ermeninin adını anıyor. Rahmetli diyor. <gülüyor> sen nasıl gavura rahmetli dersin ya? Ondan sonra da diyor ki ya benim şimdi böyle yaptığıma kızanlar var ama ben derim. Sen dersin. Allah da sana geldiği sen de rahmetlisin der. Sen de rahmetsizsin. Allah kafirlere lanet etti buyuruyor. O da diyor ki yok ya Rabbi yanlış yaptı rahmet et. Ya Allah'a makul hareket ya. Bizim ben öyle eskiden çok cemaatlerim olduğu için her sınıf insan var. Bir tanesi bir gün öyle değil. Yağ dedi. Geçen dedi Ok Meydanı'ndan dedi gidip gel. Bir yavru mezarlığına baktım kapısını açık buldum dedi. Bir gezeyim dedim. Ben ne izim var yavru mezarlığında? Müslüman mezarlığı mı bitti? Nece gezdim gezdim dedi baktım dedi. acıdım dedi içimden bir de bir okumak geldi dedi. Bir de Fatiha okudum. Ha maşallah. Ha adama azabını arttıracak. Adamı biri yavrunun ruhuna tevemmîe açıp Fatiha gönderiyormuş bir yavru. Meşhur yavurlardan eski kaşerlenmiş bir yavurup ruhuna okuyormuş Yasin bir dişeler o yavur da onun rüyasına girdi. Artık ne kadar azab uğradı ki artık çıktı şeyden yani ruhlar adaminden zorlan geldi. Nasıl kaçtıysa oradan cehennem zindanından ruhu ruhu rüyaya geldi. Elife dedi ki okuma bana Yasin dedi Fatih sen okudukça ne diye azabımı arttırıyorum. Niye diyor Allah bana ki Kur'an'a inanmıyordun. Sen inanmadığın Kur'an'dan sana bu olur. Allah Teala ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve nühezzilu minel Kur'animâhu şifân ve rahmetullil müminin ve la İnananlar için şifa ve rahmetler indiriyoruz. Ama inanmayan zalimlerin ve kafirlerin Kur'an ayetleri ancak nesini artırır? Zarar ve ziyanını azabını artırır. Bu ayeti kerimeye göre kâvura rahmetli denmez. Ancak bir işte Çin'de diyelim bir felaket oldu. Yüz bin kişi öldü diyelim. Şimdi Çin'de Müslümanlar yok mu? Var. O zaman ne diyeceğiz? Allah imanla ölenlerine rahmet eylesin. Diyeceğiz. Amin. Ha, bu dua amin denecek duadı. Mesela Kusunami oldu. Endonozya'nın adalarında. Oralarda çok Müslüman yok mu? Var. Endonozya'nın çok Müslüman. Hristiyan oranı çok az, onun için Allah Teala rahmet eylesin imanla ölenlerine diye bu kaydı da koymak şartıyla dünyanın neresinde böyle toplu bir ölümler olsa Allah imanla ölenlerine rahmet eylesin kaydı ile beraber dua yapmamız efendim caizdir, iyidir. Çünkü bizim duamızdan ölülerin ruhuna hediye gider mi? Gider. Faydalanırlar mı? Faydalanırlar. Çok da memnun olurlar. Çünkü biz de 13'ünü şimdi okuduk 17 yaşında ölmüş genç kardeşimiz ve bu cemaatin geçişlerine hediyelerimizi gönderiyoruz. Onun için biz bu cemaati de unutmuyoruz. Arkamızdan da bizi unutmayanlar gelir inşallah. Böylece hediyelerimiz eksik olmaz. İnşallah. Ama ne diyorum? Ölüm göz önünde. Hepimizin başına gelmek üzere. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> <gülüyor> Lev te'alemul beha'im ma ya'lemu ademe minel mevk ma ekeltüm Adem oğlunun bildiği manada ölümü hayvanlar bilecek olsaydı şimdi biz ölümü nasıl biliyoruz? En yakınımız canımız, yerimiz yani bir yastıkta senelerimizi geçirdiğimiz eşimiz bile ölebiliyor bizlere. Ve biz devamlı beraber olduğumuz bir insanı aniden kaybediyoruz. Ve bunu yıkıyoruz, ediyoruz efendim, hazırlıyoruz gözümüzün önünde toprağı kazıyoruz gömüyoruz. Sonra üstüne ne yapıyoruz? Tahtamak diziyoruz. Onun üzerine de topraklar, onun üzerine de beton tabakalar, onun üzerine de mermer. Yaptırabildiği kadar adam dirilecek, kalkamayacak yani. O kadar üstüne yükleniyoruz. Ondan sonra halbuki biraz serbest bırakmak lazım. Saat çıksın bir? Hazret var kabirde. Zaten kabir altın üstüne getirir o başka. İsterse kaç katın altında olsun o çıkar da. Yine de tabii kabirin üstün toprak olmasında fazilet var. Şimdi biz ölümün bu bütün acısını görüyoruz. Hayvanlar bizim anladığımız kadar itirak sahibi midirler? Değildir. Ama yine de kurban bayramında biliyorsunuz koyunların ne yapıyor? Efendim, öbür koyunların kesildiğini görmesin diye e, kesi, ö, bekleyen koyunun gözüne ne bağlıyorlar? Mendil bağlıyorlar. İyi bir şey mi? İyi bir şey. Tabii ki iyi bir şey. Yani hayvan bile kendinden önce kesilen hayvanın e, kesilme anına şahit olmaması tabii yine İslam'ın edeplerindendir. Ama hayvan orada onu görse bile çok da pek fark Etmez insan gibi. Ya ne yapar mesela? O orada kesilirken yani ömrü burada geniş getirebilir. İştahı da kaçmaz. Ama bu insana yakışmaz. Şimdi hadis-i ki insanın anladığı manada ölümü hayvanlar bilseydi bir tane hayvanda yağ bulup, et bulup yiyemezmiş. Ne demek bu? Çünkü yağ dertle birlikte tutmaz. Eşya ham, ne ne akıdım alim diyor alimler. İnsanın derdi varsa onda yağ tutmaz. Şişmanlayamaz. Şimdi bazı şişman adamlar falan var. Nasıl zinince? Sorma, çok sıkıntım var. Ya, yalan görüşme Çok sıkıntın olsa bir yerinde belli olur. Niye yağlar erir? Sıkıntısı olanın yağı durmaz diyor. Kitabam mı inanacaksın? Sana mı inanacağım şimdi? Ha, tamam. Hepden yalancısın demiyorum. Sıkıntılarım vardır ama o sürülde senin yağını eritemiyorsa sürüldü değil. Yani idare ediyorsun demektir. Şimdi hayvan ölümü anlasa diyor, et tutmaz, yağ tutmaz. E Bu zaman bir kazap hayvanda et bulamaz. E sen kazapta et bulamazsın. E Bu tabii insanına yaramaz. Onun için Allah Teala hayvanlara böyle bir şuur vermedi ki rahat rahat bir buçuk tonlu ginek olabilsin diye. E şimdi biz insanız. Biz ölümü biliyor muyuz? Biliyoruz. E biz ölümü bildiğimiz halde, kendi elimizle gömdüğümüz halde, ya öyle acayip işlere şahit oluyorum ki, mezarlıkta. Adamı gömüyor, gömerek cep telefonuyla konuşuyor ve gülüyor. Ya mübarek adam, bari mezarlıktan çıkıp dışarıda gülüyor. Allah Teala mezarlıklarda gülene çok gazap eder. Hadis-i Şerif'tir. Bir adam mezarlıkta gülerse Allah'ın büyük lanetine çabuk. Gazap eder. Çünkü neden? mezarlıklar ibret ve tefekkür yeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kuntunne tuhamziaru ziyaretul kubur ila fe zuruha fe inna zikrukumul Ben sizi önce kabir ziyaretinden engellemiştim ama şimdi emrediyorum kabirleri ziyaret edin. O kararımı değiştirdim. Allah değiştirdi ben de değiştirdim. Ben kafadan konuşmam. Çünkü kabir ziyareti size ne yapar? Ölümü hatırlatır. o zaman Madem kabir ziyareti ölümü hatırlatır, mezarlıkta insan ölümden hizmet olması lazımdır. Eğer gülerse bu demektir ki ben ölüm, ahiret, kabir, mahşer hiçbir şey düşünmüyorum. Allah Teala böyle kulma kazama Onun için biz şimdi önümüzde geçitler var, tehlikeli geçitler var. Henüz bunları geçmiş değiliz. Atlatmış değiliz. O zaman dertli olmamız lazım. En başta ilk keşif hangisidir? Ölüm geçicidir. İman selametiyle ölebilirse ne mutlu bize. Allah muhafaza imanımızı kaybederse artık yaptığımız bütün salih amellerin sevabı masum. Öldüğün namaz boşa gitti tuttuğun oruç boşa gitti inne male'ibra cu lil gâtime ihtibarlar son nefesidir peki son nefes neye göre olacak yaşadığımıza göre olacak kemutun etma ta'ayşud yaşadığınız gibi öleceksiniz inşallah bu cemaatler içinde yaşayanlar Allah'ın düşmanları arasında ölmeyecekler inşallah ve cu'a'iune kemate öldüğünüz gibi diriltileceksiniz ne haliflere öldün? Allah diyerek. Nasıl kalkacaksın kabirden? Allah diye. Hangi sözle öldün? Subhanallah ve Hangi, hangi sözle öldün? Kelime-i şahitlerden buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَىٰهِ اِلَىٰهِ اِلَىٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا مُحَمَّدًا Ya Rabbi bunu okumak bize nasip et. Ya Rabbi lezzetle okumak nasip et. Ya Rabbi zor okumaktan muhafaza et. O nefesimizle ölümümüzü, şekeratı mevcutumuzu asan eyle. Ya kolaylık ver ya Allah'ım. Amin ya Allah'ım. Şimdi bu dualar boşa gider. Burada bu kadar cemaat var. 40 kişiden biri mutlaka kabul oluyor. Burada kaç tane 40 var? Birinin duası tuttu mu? Ne demek? Hepsinin kabul oldu demek. Herkesinki kabul olma alıcım yok. Bu cemaat meselesidir. Tek başına olursan seninki reddedildi gittin. Git. Ama cemaat olduğu zaman redd olmak tehlikesi yok. Çünkü mutlaka cemaatin içinden birisininki 40 kişi olduğu yerde mutlaka birine kabul sözü verilmiş. Ya burada kaç tane 40 var? O zaman ne oluyor? Bu amin, bu dua kabul oluyor. Kimin hakkında? Hepimiz artık. Çünkü neden? Buradan çıkarken namazımızı kıldık, akşamı kıldık, yasin kılacaksınız. İnşallah işte dualar yapılıyor, namazlar kılınıyor, zikirler yapılıyor, tesbihler çekiliyor, aşırılar okunuyor. Kaç tane salih amel var burada şimdi. Bir tane amel yok. Deminden beri, girdiğimizden beri farklı farklı ameller yaptık. Zikir yapıyoruz, kelime-i okuyoruz. Bütün bunlar ameli saliftir. Şimdi bunlar kimisi kabul olur, kimisi reddolur. Ama cemaatin bereketi nedir? Bir araya gelmenin fazileti nerededir? Ha, vele ekber Allah'ın zikri her şeyden büyüktür ama cemaatle olursa büyüklüğüne büyüklük katılır. O zaman Allah Teala ne buyuruyor? Benim şanıma yakışır mı ki birini, ikisini, üçünü, beşini kabul edeyim de geri kalanlarını reddedeyim. Ne yaptım? Onları da Günahkarları, reddolunacakları da iyi amel sahibi, makbul dua sahiplerine bağışladım bunu. İnşallah böyle bağışlanacağız, toptan pazar göreceğiz inşallah. Ama bütün mesele Cemaatten ayrılmayın. Hele düşman cemaatlerin arasına sakın karışmayın Allah'a. Girersin bir arasına. Onlar miting yaparlar, gösteri yaparlar, değil mi? Toplantı yaparlar. E onların konuşmacısı kalkar derse ki, İslam bizi geri bıraktı, Efendim Kur'an'a uyamayız, Efendim Araplara para yedirmemek lazım, Haç'a gitmemek lazım, Yok Muhammed seni geri bırakmaz, haşa. Sen gidersen böyle bir adamların mitingine, toplantısına, Bunların bulunduğu yerde bulunursan ne olursun? Orada da toptan pazar olursun. Onlara bir de bakarsın cehenneme zünara tümdüz gidiyorsun. Sokmuşlar seni böyle bir şeye. Aaa! Cehenneme zünara. E yarabbi! Ne var? E ben şerit değiştirebilir miyim acaba? <gülüyor> o şeridi dünyada değiştirecektir. O şerit burada değişmez. Mecbur istikamet cehenneme gidecek. E ne ne? E sen bu adamlarla beraber değil mi? Onun için Çaykaralı Hacı Hasan Efendi Hazretleri Fahmetullah'ı öyle yapar. Onun köyünde öyle adamlar vardı. Diy düşmanlarını destekliyorlardı. Ondan sonra da Hacı Efendi, Hacı efendi yanını bırakmıyorlardı. Orada onlardan bir güne çok kızdı bir gün dedi ki sana bir güva edeceğim aç amin Hemen dedi Hacı Efendi Hazretleri dedi, açtı. Dedi ya Rabbi bu kulunu dünyada desteklerinden ahirette de ayırma. Deyince uyanık çaykaralı amin demedi dur dur. <gülüyor> dedi ki Hacı Efendi ne var? niye bana bekdua ettin diye o, ne uyanık adam nereye gideceğini biliyor ya tuttuğu adamların nereye gideceğini biliyor bile bile beklemeye ya ne işin var senin ya hacca düşman peygambere düşman adamların peşinde ne işin var ya Bir işin var. şimdi bir bu cemaate bak bir o cemaate bak. bir de gidip o ile topluluğun içinde olsan ne olurdu senin durumun sen ne kadar ben hacıyım, hocayım, müslümanım desen de melekleri kandıramazsın. Seni eklerler onlarla beraber aynı dilekçeye, altına kostal alarsın. Yani. Dedi ki ben sana meddua niye edeyim dedi ya. Sen dünyada bu adamları tutmuyor musun? E tutuyorum. E ben de diyorum ki ahirette de onlardan ayırmadım. Ne var bunda ne? E dedi behtim şu tüm adamlar bu dedi iyi gözükmüyor. <gülüyor> Bak ya. Yani amin denmeyecek duaya amin demedi bu yani. E şimdi onun için. Ben bir dua yapıyorum. Siz hemen amini basıyorsunuz. Gerçi hemen amin dememek lazım. Biraz düşünmek lazım. Şu gün benim de ağzım belli. İşte kaçırtır sürçülisan hukuku bulur da ben dua edebilirsem size ondan sonra hemen amin diye otomatiğe bağlamayın. Bizim cemaat her şeye amin diyor ya. Ya amin denecek dua bak denmeyecek dua. Ben sizin size diyorum ki hayır Rabbi şu namaz eli zikri kuran eli bu cemaatten ayırma amin Ha bunda düşün, düşünün biraz ama amin bu aminlik de. Ya şimdi her yerde bu dua yapılabilir mi? O yüzden sen seçimini ona göre yapacaksın kimlerin ahirette iyi olduğunu anlıyorsan tahmin ediyorsan kurandan hadisten buna delalet işaret çıkarıyorsan onlardan ayrılmayacaksın bu kadar basit evet Şimdi, onun için ahiret önümüzde, tehlikeler var önümüzde, geçitler var önümüzde. Kimin nereye gideceğini Allah biliyor. Allah biliyor ama Kur'an'da da bildiriyor. yavrun cennete gideceğine dair bir ayet var mı? İslam şartlarından birini inkar eden, Kur'an ayetlerinden birini inkar edenin ahirette durumunun iyi olacağına dair bir delil var e adam haccı inkar ettiği zaman bu adam Araplara para mı yedireceksin? Eskiden bu lafı bile pis Araplara derlerdi. Daha galiz tabirle. E Araplar ne demektir bir defa? Muhammed Mustafa hangi ırktandır? E Kur'an-ı Kerim hangi nişanladı? Nisan-i <gülüyor> <gülüyor> Açık seçik, Arapça bir insanla olur. Üç şeyden sebep Arapları. Sevin. Arap'ın kimini sevin? Arap'ın Müslümanını sevin. Arap'ın da Hristiyanı var. Var mı? Lübnan'ın yarısı Hristiyan, yüzde yirmisi Hristiyandır Arap. Suriye'de ne kadar Hristiyan var? Mısır'da ne kadar Arap Hristiyan var? Papaz dolu Arap. Mısır'daki kiliseler dolu. Böyle sakalları var ama papaz sen de şimdi her Arap'tır diye gidip elini öpme. Her bir tutam sakallığı gördüğünü baban zannetme. E şimdi biz sana Arapları sevin derken kayıtsız şartsız Arapları sevin mi diyoruz? Müslümanlar, Müslümanlar birbirinizi sevin. Anladınız? Ha, ama Arap ırkının bir özelliği var. Niye? Ya ben Arap'ım. Kur'an Kur Arapçadır ve kelamı elin cenneti bil cenneti arabiyum cenneti elin cenneti hangi sen konuşacak arapça onun için dünyadan arapça öğrenirseniz orada bir daha mektebe gitme elbicim. olmaz ama neyse Cennete hak ederseniz orada otomatikman öğrenirsiniz. Öğrenirsiniz. zaten tembellerin yolu çıkış yolu bu adam dedi dünyada Arapça öğrenmek kadar canım çıkacak hem nasıl olsa namazımı zikrimi yapıp ve cennete gideyim otomatikman konuşacağız o da doğru yani ben bir şey demiyorum ama şimdi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem mensup olduğu bir topluma pis Araplar denip Allah'ın emrettiği haç vazifesini efendim ifa için hareket eden adama, talepte bulunan adama Araplara mı yediriyorsun Vah vah vah vah. Ya. Onun için ama şimdi mesele ne? Mesele ona gidip onu söylüyor. İş O da bunu veriyor. Tamam. O kendi açıklamış durumunu. Bu da demiyor ki ona, sen nasıl konuşuyorsun? Şimdi bak işte. Burası esas ibreti alem mesela. O da demiyor ki, ya sen nasıl konuşuyorsun? Peygamber senin Mekkep arkadaşın mı Muhammed diyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen para mı yedireceksin Araplara? Falan? Haç Allah'ın emri İslam'ın beş şartından beri. Sen nasıl konuşuyorsun? O da onu demiyor. Hatta ne diyor biliyor musun? Ya bu iyi adam da siz lafını çarpıttınız. O da 80 yaşını geçmiş çadırmanda akde saldırdı. O talepte bulunan. Ha, onun için şimdi bunu o hacca gönderseydi. Bu da hacca gitseydi o giden. Hacı olur mu? Eşek mürit olursa su çekmekle tekkeye, böyleleri hacı olur gitmekle Mekke'ye. Şimdi eşeğin üstüne koydun çuvalları, gönder getir, gönder getir su taşısa tekkeye. Mürit olur mu eşekten? İslam'a inanmayan adam ne kadar Mekke'ye edilse hacı olur mu? Olmaz. Onun içündür ki, niceleri Kabe'ye gidenlerden hasap orduğu Müslüman yazdığı için oraya girenler girenler olur. Halbuki kalplerinde iman yoktur. Allah nereye bakar? Nüfus kağıdına bakmaz. Baksaydılar mezara da bir kimlik fotokopisi koyardı. Ahirette Allah adamın kalbine bakar. İçinde iman olmayan iflah etmez. Millet onu hacı da zannetse, hoca da zannetse o imanı kurtaramaz. Şimdi hamd edelim. Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Bizim içimize imanı işletti elhamdülillah. Bizi el-i sünnet ve cemaat mezebinden yarattı elhamdülillah. Bizi bu cemaatlere nasip etti elhamdülillah. Bizim kalbimize İslam'ın hiçbir meselesi hakkında bir şek şüphe koymadı elhamdülillah. Evet. Şimdi ümmetimden bir adam gördüm. Ne oldu bu adam? Cehenneme düştü. Müslümanlardan olduğu halde cehenneme düşme tehlikesiyle karşılaşacak olanlar var mı? Var. Peki neye kurtuldu bu adam? <gülüyor> Dünyada Allah korkusuyla ağlamış, gözyaşlarını dökmüş. Ağlamak çok faziletlidir. Gözünden Allah korkusuyla, ahiret korkusuyla, gözünden yaş gelen insanın gözüne cehennem değmez. Bir göz Allah korkusuyla ağladıysa o göze cehennem haram olur. Bir de nöbet bekleyen, Serhat boylarında, şimdi Mehmetçik, Teröristlere karşı efendim hudutta, serat boylarında nöbette ne yapıyorlar? Uykusuz duruyorlar ve uyumuyorlar. Allah muhafaza etsin Mehmetçiğimizi. Evet bu eşkıyanın içerisinden teröristlerin bütün güçlerini Rabbim iptal etsin. Yahudi Hristiyanların da Türkiye ve İslam memleketleri üzerinde oynamak istedikleri oyunları bozsun Allah-u Teala. Çünkü onların derdi Yahudinin Büyük İsrail projesi. Türkiye'ye kadar bölmek, parçalamak. Allah fırsat vermesin. Şimdi Bizim Mehmetçiğimiz ne yapıyor? Nöbet tutuyor. Ha onlar orada nöbet tutmasa da biz de burada rahat oturup da ne yapamayız? Namaz? Kılamayız. Tasallık olur. Herkesin ırzı, namusu, mal emniyeti, can emniyeti kalmaz. Onun için hep sebaplara ortaktırlar. İşte nöbet bekleyip de uykusuz kalan göze de cehennem haram olur. Onu nöbet beklemek, askerdeki o nöbet beklemek önemli bir ibadette. Vazifede. Mesele niyet. Şimdi... Bu cehenneme düşen adam ne olmuş? Dünyada Allah korkusundan ağlamış. Mesela sizin biriniz burada otururken, sohbet dinlerken seyir gelmiş, cezbe gelmiş veya gece tenhada. Tanhada olursa daha makul olur. Çünkü milletin içinde olursa gösteriş, karışma tehlikesi, söz konusu. Olur. Bazıları böyle zorla ağlamaya çalışırlar. O zaman milletin içinde ağlama numaraları yaparlar. Ondan sonra gözünü siler bir şeyler yapar falan. Bunlar uygun bir şeyler değildir. İnsan cemaat içindeyse ağlıyorsa da ağladığını ne yapması uygundur? Gizlemesi, böyle bir şey başına örtün mümkün mertebe başını eğmesi uygundur. <gülüyor> ha öyle bak bak nasıl gözünden yaz geldi falan numaralarına bir yoktur. Onun için hadis-i şerifte Barocu'nun zekarallaha galiye Ayna. bir adam tenhada tek başına kimsenin görmediği yerde Allah hatırına gelip de Rabbini zikredir, zikreder de iki gözü yaşlanırsa arşın altında gölgesinde gölgelenecek yedi kişiden biri bu olur. Yedi kişiden biri bu olur. Belki size de böyle bir şey denk gelmiştir. Ama denk geldiyse de şimdi reklam yapmayın. Ama varsa böyle bir haliniz müjde olsun. Kenha'da kimse görmeden sırf Allah'ın hatırladığın için ha başka sebeplerle olmayacak. Ya efendim çocuğun öldü 10 gün ve Onun ölüsüne ağlıyorsun. Onun rız rızası Allah rızası karıştırıyorsun. Ben, ha. Öyle şeyler olmaz. O. Cenaze için ağlıyorsun. sen. Burada sırf niyet niyetli olacak? Allah'ın Zikri olacak. Yörük gibi olmaz o. Yörük hocayı misafir etti. Yedirdi içirdi. Ondan sonra o biçim. Yörüğün biri yani. Onlarda şey çok olur. Işte hayvanlarda yanlarında gezdirile falan. E, ya şu bu. Hoze Efendi de ikrama tabii teşekkür etmesi uygundur sünnettir. Dedi yahu dedi ben sana nasıl teşekkür edeyim? para versem almasın ayıp dersin şimdi sen beni davet ettin şimdi para misafirliğe gidilen evde para verilmez lokanta değil ki burası ne yapacağız ben de dedi sana bir ayet bir hadis ilmimden zekat vereyim sen de faydalan buyur hoca efendi dedi o da bir ayet hadisi okuma başlayınca yörüp başladı ağlama hürmet Nasıl ağlayın? Allah Allah. Hulusi Efendi dedi ya. Ne bu kadar da ağlayacağını bilseydim dedi. Yani seni üzdük falan. Neyse şimdi bu kadar cemaate mağaz ettim. Seneler hiç seni senin kadar ağlayanınıza görmedim dedi. Ne mübarek adam çıktın sen dedi ya. Sorma hoca efendi dedi, kaç gün oldu keçiyi kaybettim dedi. O sen konuşurken senin sakalların dedi, o keçinin sakallarına böyle, sen böyle konuşurken o da böyle sallanıyordu Geliş getirirken. Nasıl aklıma geldi dedi, kendimi tutamıyor. Yani her ağlayan şimdi Allah için mi ağlıyormuş? Kimisi de keçiyi kaybetmiş, ondan ağlıyormuş. Keçileri kaçırmışlar. Hocanın çok siniri bozuldu. Dediler, şâne câhili fîl cenneti câra le terakkûl cennete ve hkartu nâra Ya böyle câhil adam cennette komşum olsa dedi, cenneti bırakıp cehenneme gider. Hoca da sapıttı. Hoca da sapıttı. Böyle laf denmez. Ehli sünnete göre, bak bu arada 40 tane şey anladınız belki değil mi? Böyle hikaye diye anladınız, Orada 3-4 tane mesele çıkıyor. Ehli sünnete göre bir adam derse ki, bir adama kızdığı için ben seninle cennete bile girmem derse bu adamın durumu tehlikelerdir. Ne kadar kızarsan kız kimseye ben seninle cennete bile girmem deme ehl-i sünnete göre caiz değildir. Sen yarın ahirette bir sıkışta o cehennemin gürlediğini bir gör de kimle girersin. Sokun da kimle girersem gireyim cennet edersin. Cehennemi gördüğün zaman senin adam seçme hakkın mı var? Ondan sonra bir adama kızarsan başka bir şey söyle. Senin cennette bile girme Seni cennette görürsem çıkar cehenneme giderim. Bu Müslüman lafı olamaz. Çünkü cehenneme gitme gibi bir lüksün mü var? Ateşte yanmayamaz dağmur edeceksin Demek Cehennemi hafife alıyorsun. E cehennemi hafife almak kafirliktir. Dolayısıyla hoca da sabırdı tabii. Yani cenneti bırakırım cehennemcileri Denecek laf değil ama yaşanmış bir hadise bu. Bu ne demektir? Yani ben bu kadar mağdur ediyorum, şey yapıyorum adam etkilendi ağladı diye hiçlendim duygulandım mehribeni keçiye benzetti, onu da siniri bozuldu yani. E demek ki şimdi burada her ağlayanın da neden ağladığını sen? adam bakarsın cemaatin içinde falan ağlıyor mu ağlıyor. Ey mübarek adam ya. Vaz başlar sonuna kadar ağlıyor zannedersin. Ama adamın niçin ağladığını ancak Allah. Onun için tenhada ağlarsan riyat tehlikesi olmaz. Ama tenhada da niçin ağlamayacaksın? Öyle efendim sevgilini elinden kaçırdın diye ağlamayacaksın ya. Yani. Birini seviyordun da kavuşamadın diye ağlarsan onun cennette ahirette yeri var mı? Yok. Sırf Allah'ı sevdiğin Allah'ın aşkı Allah'ın korkusundan ağlarsan o gözyaşı sana yetişir mi? Yetişir. Onun için ağlamanın fazileti var mı? Allah nasip etsin. Ağlamak herkese nasip olmaz. E, gözler donuklaşır. Kalpler katılaşır. Kalp katılaşırsa taş gibi olur. Ondan sonra taş gibi olan kalpten gözyaşı gelir mi? Gelmez. Hatta kayalardan çıkar, hıştırır, pınarlar akar da katı kalpli adamdan bir damla gözyaşı gelmez. Hacı Allah kalplerimizi yumuşatsın. Kalplerimizi yumuşatmanın yolu nedir? Ahiretten bahsedersin, kabirden bahsedersin, ölümden bahsedersin, mahşerden bahsedersin. Sana ahireti, mahşeri anlatan sohbetlere katılırsın. Kalp böyle yumuşar. Filmlerle, dizilerle, romanlarla bilmem nelerle kalp katılaşır. Kalp katılaşır ondan sonra hiç lafan bu kalbin tedavisi var, teşhisi var, usulleri var. Şimdi bu adam cehenneme düştü. Düştü ama, Müslümanlar cehennemden çıkacak mı? Çıkacak. Zerre kadar imanı olan cehennemde ebedi kalacak mı? Kalmayacak. O zaman bu kişiye hangi ameli kurtardı cehennemde? Resulullah gördü. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dünyada Allah korkusundan gözyaşları dökmüş. İnşallah bizim de mizanımızda birkaç gözyaşı gelir inşallah. Şöyle Allah korkusundan olan ihlaslı riya karışmamış. Böyle bir gözyaşı temin edelim inşallah. Ondan sonra o gözyaşları geldi. tüm <gülüyor> minennâ Onu cehennemden çıkardı, cennete soktu. Bak bir gözyaşı insana birden gelir bir Allah aşkından korkusundan gelir sen onu unutursun kaç sene geçer ama yarın ahirette başka günahların olur günahların nedeniyle cehennemi hak edersin ama Allah Teala senin iyi amellerini zayi etmez ve unutmaz o gözyaşı gelir seni cehennemden çıkarır inşallah Tabii ki biz Cehenneme hiç düşmemenin hesabını yapalım inşallah. Hani cehennem ama şu var. Düşsek de bizi ne çıkar? Şimdi inşallah cehenneme hiç girmeden dukul evvelin ile cennete ilk girenlerden olmayı hesaba katalım. Bu nasip olur mu? Olur. İnşallah. Bak. Salavat-ı Şerife kitabı geçen getirdik sonra da getirmedik istemişsiniz çok. Soranlar olmuş dediler arkadaşlar getirelim. Şu kitapta böyle salavatlar var mesela. Muhammedül Bekri Hazretleri var. Bu zat Evliya Allah reislerindendir. Allah ona öyle bir makam verdi. Abdülkadir Geylani'den sonra o sözü kimse söyleyemeydi. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne buyurdu? Benim ayağım dünyada bulunan bütün Evliya'nın boynunun üstünde. Onu Bağdat'ta söylediği zaman, kavşlığını ilan ettiği zaman dünyanın neresinde ne kadar evliya varsa hepsi boyunlarını attı uzattı. Onların yanında bulunan müritleri şaşırdılar. Efendi Hazretleri nereden icap etti? Kimse bir şey duymuyor. Uzatlar dediler ki dünyanın neresinde işeler. Bağdat'ta Abdülkadir Geylani Hazretleri kavşlığını ilan etti biz de boynlarımızı ayağın altına uzattık. Bu sözü söyleyeceğini Yusuf el Hazretleri, bizim silsilemizin büyüklerindendir, Naksî-i o çocukken onu ziyarete gitmişti, Yusuf el ona müjde vermişti. Bu çocuğun büyüdüğü zaman büyük bir makama ereceğini, gavs olacağını ve benim ayağım bütün evliyanın boynunun üstündedir diyeceği günü görüyor gibiyim demişti. Yusuf el-Emedani Hazretleri himmetle dua etmişti, Akdo Kadib-i Allah ona o makamı mutfet. Ondan sonra bu çocuğu Muhammed-ül Bekri Hazretleri, Mısır Evliyaullah'ından da. Ona nasip oldu bu sözü söylemek ikinci olarak. Bu bir özel bir vakamdır. O Ardugan gelene kadar zamanında bir veri dünyanın bir yerinde boynunu uzatmadı. Allah ondan veriyi hiç çöküp aldı. O anda sıfır oldu. Çünkü itaat etmek lazım. Büyüklerin immetine sığınmak lazım. Muhammed İmmetli Hazretleri burada bir... Salavat öğretiyor mesela. Efendim sayfasını doğru söyleyelim. Efendim 46. sayfada. 46. sayfada. Bu zafer efendim Sire Salavat-ı Fatih Okuyorum şimdi. Allah'ın salavatı ve selamı barik ala şeydina Muhammedin Fatih-ül Baablik, vel gadi li ma sabık, nasrül hak bil hak, fel hadi ila sıratikal mustaqim, taala li sahibi hakqı kadri ve kudari'l azim. Elhamdülillah bana şimdi bir kere nasip oldu. Daha önce de nasip oldu ama ha şimdi daha öncekiler daha makbul olabilir. çünkü şimdi, şimdi sizin önünüzde okuduğum için buna rüya tehlikesi girebilir. Ben bunu size öğretmek için okuyorum. Yoksa kendini oku. Muhammed'in Bedri Hazretleri buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mana aleminde gördüm. Bana buyurdu ki bu salavatı şu okuduğumu kere okumak nasip olan cehenneme girmeyecek. Girecekse cehenneme bunu okumak ona nasip olur. <gülüyor> Muhammed Übettin Hazretleri buyururdu ki bu salavatı okuyup da cehenneme gönderilen götürülürken beni arasın, bulsun, yakama yapışsın diyor. Ha, şimdi bu iman meselesidir, itikad meselesidir, iflas meselesidir. Öbürü sabahlara kadar okur, boş bir bir kere okudu, lastı tutturur. Şimdi bir cehenneme girersek nasıl çıkarızın hesabını yapacağız da cehenneme hiç girmemek için ne yapacağımızı düşünelim. Yanıp yanıp efendim kömür olduktan sonra çıkmak var. İşte bak gözyaşları geldi. Dünyada Allah korkusundan döktüğü gözyaşları geldi. Onu cehennemden çıkarttı. İnsanı cehennemden kurtaracak ameller vardı. Girdikten sonra da çıkaracak ameller vardı. Ama onlardansa biz hiç bizi cehenneme sokmayacak. Amellere başlı Şimdi size bunu öğrettim. Bundan kolay bir salamat var mı? Kaç dakika tuttun? Bir dakikada? Kaç tane kurdun? 100 kere okunursa cuma geceleri çok fazileti var bir de tabi ayrı bir reçete var burada 46-47. sayfada o nasıl mesela bin kere okunuyor fakat onun bir de dört dekat namazı var o tarife harfi iyen uyarsan o dört dekat namazı tarif edildiği gibi kılarsan cuma gecesi veya pazartesi gecesi bin kere de okursan tabi orada tariflere bakın Kapalı bir yerde olacak, ses olmayacak, Efendim, çoluk çocuk sesi kadın olmayacak, böyle tek bir odada huzur üzere rabıta olacak Resulullah Efendimiz'e rabıta üzere. O ayrı bir şey. Ha onu da yapabilirsen ne olur diyor? Uyanıkken Resulullah Efendimiz'le ayıp görüşmek nasip olurdu. Bu biraz... Yüksek tabakan bir şey. Ama sizden birine de nasip olabilir mi? Vallahi bizim gençlerden biri bunu benden duydu yaptı. Da bu kitap yeni çıktı. Bir ay önce. Ama demek itlasi bir çocuktu. Cuma gecesi yaptım diyor. Böyle diyor daldım. Dütbüler beni Resulullah geliyor. Kalk. Korkumdan kaç. E şimdi size de diyoruz ki bir odaya tek başına gir. Sesleri kapat, şunu bunu kapat. Sen bu sefer cinlendim, perilendim, büyülendim diye korkabilirsin. Onun için salamat-ı şerife okunan yere şeytan, cin gelmez. Gelirse Muhammed Mustafa gelir. Sallallahu bu salavatı bin kere okumak o biraz zaman alır. Bir de iflas meselesi tam böyle bir irtibat üzere okursa o çocuk ihlaslıymış. Yani ama görüşemedi tabii. Geliyor dediler, kaçtım diyor, çıktık diyor. Işte, denemesi kıza <gülüyor> <Güzel. prayers''> oldu. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buldu. ''Benim uykuda gören, rüyasında gören yakında uyanıkken de görecektir.'' Ya yani bu hadis Buhari'dir. Rasulullah Efendimiz'le şu anda uyanıkken görüşen evliya Allah var mı? Var. Bir tanesi üstadımız Hacımam Efendimiz. Hastanede ne yaptı? Hastanede yatıyorken ne dedi? Doğurtun beni kaldırın dedi. Doğurtular. Böyle musahaba yaptı. Böyle musahaba yaptı. Görüyorlar kiminle musahabat ettiğini görmüyorlar. Alem-i Şerif'e getirdi. 10 dakika böyle görüştü. Ne konuştu bilmiyorlar. Ne buyurdu? Resulullah ziyaretime geldi. İbni Mesudla beraber. Ha. Bir kere Hazreti Fatih geldi Fatih Sultan. Oturtun beni dedi. Fatih Sultan ziyaretime geldi. Tamam. O usta, Hazreti Mahmud Efendi Hazretleri. O alemen görünü görür. Onlar için basit şeyler. Onların makamı yüksek. Ha. Onlar Allah'ın dostları, verileri onlara malum olur. Onlar hepsi. F <laughs> Ziya Hoca vefat etti. Allah rahmet etsin. Bursalı Ziya Hoca bizim meşhur kubbeleri yıkardı, vaaz ederdi. Efendi Hazretleri o vaaz ederken böyle kubbeye bakar devamlı. da. Niye? Kubbe duruyor mu diye. Kürk sesi var mı? Bas bas bağırıldı. Kürçüleri yıkardı. Haslı oldu. Efendi Hazretleri hamer etmediler. Üzülür diye. Efendi de hastaneden yeni çıktı ama şimdi bir hafta evvel Mekke'den Seyyid Ahmet Maliki Hazretleri geldi. Ziyaretine götürdüm. Çok memnun oldu. Size de selam söyledi Efendi Hazretlerimiz. Ben gördüm elhamdülillah çok iyi gördüm. Şimdi bayağı bir düzeliyor inşallah. Ama Ziya Hoca'nın vefat haberini söylemediler. Niye söylemediler? Üzülür çok sevdiği biridir. Üzülür diye söylemediler. Arkadaşlardan biri diyor yanına girdim. Girince dedi ki Ziya Hoca'yı kaybettik. Ben diyor şaşırdım. Başka biri mi söyledi acaba? Çıktım. Görevli birkaç arkadaş var. Herkes bilemiyor. Aylardır ziyaret yasak. Onlara sordum. Siz mi dediniz? Hiçbirimiz demedik. Gittim dedim. Efendi Hazretleri size malum mu oldu acaba? Malum oldu dedi. Bu sefer dedim ki vefat ederken sizden himmet mi istedi? Yani nasıl malum oldu? Oralar sorulmaz. Karıştı mı? Sus dedi. Malum oldu. Ha şimdi ona bir haber vermeye lüzum yok. Efendim depremde Bursa'daydı biliyorsunuz dağdaydı, gece uyumuyor kısa efendim üçten beri ne soruyor İzmit ne oldu, gözük ne oldu, şura ne oldu haber yok, bir şey yok Allah'ın dostlarıdır, keşifleri açıktır onlar için keşif lafı da çok süfli kalır, düşük kalır keşif bir şey değil, Allah'ı tanıyan insana ne kişilik alır yani bu ayrı bir makamdır onlar alenen, uyanırken görüşürler onda bir mani yok ama senin benim, benim gibilerin görüşmesi için 40 fırın ekmek yememiz lazımdır. Ama bu bir kolaylıktır. Bu salavatı mesela bin kere okusa uyanıp görüşür inşallah. Ama şimdi biz onu bırakalım. Biz ne yapalım? Biz cehenneme girmemenin çaresine bakalım. Mesela sırf bu salavata devam etse insan birer kere, ikişer kere bir dakikasını almaz. İnşallah cehenneme hiç girmeyeceğine Resulullah söz vermiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi cehenneme inanan insan, azaba inanan insan girmemek için ne yapmaz? E bir salavat oku deniyorsan ona bile üşeniyorsan, e senin ahiretten korkun, azaptan korkun ne derecedir? İman zafiyeti var. Allah imanlarımızı yakini dereceye çıkartsın, Görür gibi kuvvetli iman nasip etsin inşallah. Şimdi bir madde daha okuduk ama bu bize neyi öğretti? Cehenneme girse de Müslüman, yaptığı iyi ameli Allah kaybetmez. Eğer ihlas ile olur da riya karışmazsa, o gözyaşı gelir, onu cehennemden çıkarır. allah Teala bize hiç uğramadan cennet nasip eylesin inşallah. Amin. Şimdi, hemen kardeşlerim. Bir de size neler duyuracağım hemen kısaca ve dua yapacağız inşallah. Evet Arifan dergimizin yeni sayısı çıkmış alanlara dışarıda arz ediliyor. Ölümünün ardından ölenin kerameti ve şerefi bakidir. Bu benim yazım. Bunu mutlaka okuyun. İnsan öldükten sonra Allah dostlarının makamları bozulmaz. Ölümlerinin ardından aynı ölünün Allah katında değeri, şerefi, kerametleri ölülerin, evliya Allah'ın aynen devam eder. Bu yazıda çok ilim bulursunuz. Daha çok ilimler dergide bulursunuz. İman esasları hepsi var. Allah istifade nasip eylesin. Ondan sonra Evrad-ı Bahaiye arkadaşlar hazırladı. Bu Evrad-ı Bahaiye nedir? Bunda Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz ezbere bilip okur. Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz buna ilaveler yapmıştır. Bu kimin Yurtleri ve zikirleridir. Harikati Aliye-i Nakşibendi'nin kurucusu Muhammed Bağutin Şahı Nakşibendi Hazretleri'nin zikirleridir. Resulullah Efendimiz mana aleminde Nakşibendi Hazretleri ile görüşürdü. Mana aleminde harf harf, kelime kelime bütün bu vitleri Resulullah yazdırdı Nakşibendi Hazretleri bize. Ve o onları aldı topladı, bununla meşgul olurdu. Hangi muradı olan? hayırlı muradı için. Burası içerisi. Yanları Türkçesi. Buradan başlanır. Bir kere bile okusa bir kere dahi okusa ne hayırlı muradı varsa Allah verir. Çünkü bu bitlerin içinde ne gizli? İsmi azam gizli. İsmi azam ne demek? Allah'ın en büyük ismi demek. O şifredir gizli. Erdoğan'dan biri bu hangi duanın içinde gizli diye açıklamak istedim diyor. 40 kerede ettim, ne dua ettim tuttu. İki kere diyor yazmak istedim. Bu kitaba şerh yazan zat. Hiçbir adam şu isimdir. Elim tutmaz oldu, dilim konuşmaz oldu. Anladım ki Allah gizlemek istiyor. Onun için hangi isimdir diye tek o ismi onu bildirselersin bu ismi dua ederiz, öbür duaları terk ederiz. Onun için bu bildirilmedi. Fakat evrad-ı bahayenin içinde ne var? İki yerde Allah'ın en büyük ismi gizlidir. İsmi azam. Zaten bütün esma istah, çok isim var. Allah'ın isimleri. Burada ismi azam gizlidir. Ne duadırsa kabul olur. Hastaya okunursa yedi sabah Üstadımız Hadim Ahmet Efendi Hazretleri'nin kendi el yazısında gördüm. Halader Efendi Hazretleri buyuruyorlardı. Yedi sabah denedim. Hangi hastalık için, hangi hastaya okudumsa mutlaka şifa bulur. Mutlaka. Böyle itikaz edin. Yedi sabah. Hangi hastalık için? Artık Allah'ın indinde şifası tedavisi olmayan bir dert yoktur. Kanserin de ilacı Allah katında vardır. Bütün hastalıkların derdi, devası vardır. Siz arayın. Bulursunuz. Hadesi'ye buyuruyor. Evrad-ı böyle kıymetli bir kitaptır. Ondan sonra içinde bir de ne var? Hizbul var. Hizbul da Ebu'l-Hazen-i Hazretleri'ndir. O üç sayfa. Onun da o kadar faziletleri var. Buraya yazmamışlar ama onu da okuyabilirsiniz. Efendim, İkincilerden sonra okunuyor. Özellikle siz meraklısınız. İnsanların sizi sevmesini ister misiniz? He? Güzellik nuskası falan yaptırıyorlar ya. Kadın'ın birisi geldi, Yavuz Selim'in babına dedi, Hoca Efendi ne var dedi, bana bir güzellik nuskası yaz dedi, kocam beni sevmiyor. Hoca da vakti vakti dedi, ya sen de o kadar çirkinsin ki sonra nuska da kar etmez dedi. ya. dedi şimdi, İnsanlar isterler ki ben sevineyim. Bu sevgi Allah'tandır. Allah bir insana sevimlilik verirse, herkes onu tanısa da tanımasa da sever. Hizmet Bahar'da da öyle bir karşıma vardır. Cuma sabahı güneş dam doğarken kim okursa Allah onu bütün mahmukata sevdir. <gülüyor> Ama sakın kötüye kullanın. Efendim. Allah'ın dostları sevsin. Allah'ı sevenler sevsin inşallah. Zaten Allah'ı sevmeyenler bizi de sevmesin. hizm Bahar da budur. işimleri de var. Bu çok kıymetlidir. Her sabah inşallah evrad-ı bahane üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri her gün okul bir gün bırakmaz bin Narşibend Hazretleri'nin bunları toplandı. Resulullah ona öğretti. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefahatlerinden amin eylesin. Fir yedikleri bize amel etmek nasip eylesin. Subhane Rabbiyel Ali'l-Alel-Vehhar Muhammedü'l-Lâ Rabbil Alemin Salatü'l-Selamu Alâ Seyyid-i Murseli Muhammed-i Mu'alâni ve Sahibi Ecma'în <gülüyor> Allah naminanaseluk cennet, cennet. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok şırdın. Bu dualar şefaatçidirler, şefaatleri makbul dualardırlar. O surla sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kere cennet isteyenin sesini cennet duyar. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle diye cennette dua eder. Üç kere cehennemden sığınanın sesini cehennem işidir. Ya Rabbi bunu benden azat eyle diye dua eder. Allah da kabul eder. Onun için bu cemaatler Allah için bir araya geldiler. Bunların makbul dua hakkı vardır. Bu duayı kullanıyoruz. Cennetini istiyoruz nasip eyle Yarabbi. Azamından sığınıyoruz emin eyle Yarabbi. Umduklarımızdan ait korktuklarımızdan emin eyle Yarabbi. Bu cemaat buradan dağılmadan affeyle lütfen ve mağfiret eyle. Kümlemize anadan doğmuş gibi tertemizeyle cehennemden boyunlarımızı azad eyle Yarabbi. Ya Rabbi çoluk çocuğumuza da bu yolun aşkını, sevgisini ilham eyle. Eğlence sevgilerini kalplerimizden ikraç eyle. Ya Rabbi bu yolda atılan adımlara hacim ve sevapları efsane eyle. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Sen fazla görevli ölünceye kadar cemaata gelecek imkan nasip eyle. Elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç etmeyin. Namazdan seyreden mahrum etme, bu sohbetlerden mahrum etme. Ya Rabbele alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatuhin. Amin. Eben kardeşlerim. Biliyorsunuz Yübbeli Ahmet Hoca.tv internet açtık. İnternette bir site açtık. Buradan sohbetleri buraya koyuyoruz. Bak bu perşembe diyelim. İki saat sohbet oldu Fatih'te. Ne dersler anlatıldı, neler anlatıldı? Dinleseniz çok isterim. Neler konuşuluyor? Ben her şeyi burada konuşamıyorum. Efendim iki saat tasavvuf hakkında ne ilimler Beyazıktaş Tami Hazretlerinden? Ondan evvelki Perseme sohbetleri görüntülü olarak hemen açsanız, sikriye girseniz Cümbeli Ahmet Hoca'nın sohbeti bulursunuz. Dinleyin inşallah. Allah istifade etmenizi nasip eylesin. İnsanlara da öğretin. Bütün Röportajlar, bütün toplantılar, bak şeyde Seyyid Maliki Hazretlerine tercüme yaptım, orada toplantı oldu, kıymetli babasını anma gecesi oldu, onu da atacağız. Bütün nerelerde toplantı oluyor, sohbet oluyor, hepsini sizin hizmetinize, görüntülü koyuyoruz. Takip edin, dünyanın her yerinden takip ediliyor. Sizler de olun inşallah. Bırakın eğlenceleri, buzulu işleri, sohbetleri artırın. Ben ayda bir gelebiliyorum. Ama siz oradan dinleyin inşallah. Herkese siteyi öğretirsiniz. Önümüzdeki tarih 28 Haziran geleceğiz. 21 Haziran Cumartesi Abdülmetin Hoca Efendi gelecek Kıymetli kardeşimdir benim. Çok sevdiğim kardeşimdir. Bu yolun fedakarlarındandır. Onun sohbetine de karışın. Akşamı müteakul. 28'inde de bir hafta sonra inşallah ben geleceğim. Bu hadis şerifi devam edeceğim inşallah. Allah'ın mani vermezse recep ayına İki gün falan kalıyoruz. Ben buraya geldiğim 28'inden sonra efendim birkaç gün sonra Recep ayı kıymetli haram ay girecek. İnşallah sohbeti kaçırmayın. Recep ayı haram aydır. Tevbe etmek lazım. Günahları bırakmak lazım. Haram ayda günahlar kat kat oluyor. O bakımdan önümüzdeki sohbette bütün insanların bir tevbeye teşvik sohbeti yapalım. Ve recep ayı girmeden haram ayı anlatalım ki bir yapsınlar, günahları bıraksınlar haram ayda Allah'ın lanetine çarpılmasınlar. Recep ayına birkaç gün kala inşallah haram ayın hürmeti için, recep Allah'ın ayıdır Allah'ın hakkı için çevrenizdeki insanları tevbeye davet etmek üzere buraya davet etmeye. Söz veriyor musunuz? Sessiz yavaş oldu. Allah şahit olsun. Siz gayret yapacaksınız davet edeceksiniz. Bu davetle beraber Allah kime hidayet yaratacağını kendi bilir. Ama Recep ayı girmeden bir tevbe lazım. Bu hususta konuşacağız. İnsanlar hep beraber tevbeye davet edip tevbe yapacağız. Ve haram inşallah günahsız girmeye çalışacağız. Recep ayından evvel hazırlanacağız. 28'inde etrafımızı dar edeceğinize. Niyet edin Allah'a söz verin inşallah. Rabbim de size tesir versin. İnsanları sizin lisanınızla yoluna davet etsin. Allah sizin baştanınızla kullarına hidayet yaratsın inşallah. Ve o zaman sen de kurtulursun, ben de kurtulursun. İnşallahü rahmet böyle 28 Haziran'da buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hanım cemaatimizden bir kardeşimiz çok hizmet eden, cemaate sohbetlere o da vefat etmiş. Evet işte ahiret yolculuğu devam ediyor. Yaz düz demiyor. O biz de bu yolda devam edelim. Keyfe eğlenceye, yazla şuraya buraya kaçıp da sohbeti kaçırmayalım. Ölüm geldiğinde bizi bu yolda bulsun. O hanım kardeşimizin de ruhi için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedun abduhu ve resulühü. Şiaadetinizi kabul edin. Ruhuna edep ihsal eyle yar. Bundan evvel vefat etmiş bütün kardeşlerimizin sen yarabbım ruhlarını hediye edelim. İhsale eyle yar.